der für die jungen wie für die alten burası İstanbul tesis telefonu 1200 metre tülme uç 250 kilosekim şimdi akşam deş riyatımıza başlıyoruz